Radyo Agos. Harut Bey merhaba. Alo. Günaydın Harut Bey. Günaydın. Nasılsınız? Çok mersi sağ olun. Ee, Harut Bey biz biraz e, programın başında kampermenle ilgili e, konuştuk. Dün bir yürüyüş vardı. E, orada evet. e, iyi haberler de geldi kulağımıza. Biraz onları konuştuk ama ayrıntıları sizden almak istiyoruz. E, dün bir toplantı yapıldı sanırım. Evet doğru. Hı hı. Ee, dün, dün hukukçu arkadaşlarımızla Tuzla Belediye Başkanı ile bir görüşme sağladık. Çünkü süreç başından beri buraya doğru evrilmişti zaten. Daha önce Kadir Topbaş, Sayın Davutoğlu, ve İstanbul İl Başkanı Selim Timurci, Selim Timurci ile görüştüğümüzde hem Makar Esayan eşlik etmişti bu toplantılara. Başbakanlığın talimatını e, beyan ettiler orada. Bu işin çözümü noktasında iradelerinin olduğunu. E, ve devam eden bütün görüşmelerde hep birer adım ilerledik. En zor aşama mal sahibi olan görüşmelerdi. E, mal sahibi de bu konuda e, sanıyorum... Henüz basına açıklama yapmamasına rağmen e, belediye başkanının bizi ifade ettiğine göre onay vermiş. Arada anlaşmalar sağlanmış. Hı hı. Bu e, kamp armenin bizim olan yerin e, bedelsiz olarak e, bize e, iadesini sağlayacak. Hı hı. E, onlar e, bununla ilgili bir bağış prosedürü hazırlayacaklar. Hı hı. E, ve Fatih Ulusoy şu anda İnşaatı yapmak üzere arsa üzerinde hak sahibi olan kişi bu arkadaş burayı kampa yani vakfa iade edecek. Hı hı. Bununla ilgili son e, bir şey var. Basın açıklamasına kadar hazırladık. Ancak sanıyorum e, sahibi belediyeden son bir e, şey e, görüşmesi olacak. O yüzden dün açıklama yapılacaktı. Evet. Bu ertelendi Pazartesi günü olduğunu Agos'u da arayarak beyan etti Yani Agos sormuş Uygar e, görüşmüş kendileriyle hı hı. Ve pazartesi günü Yapacağını söylemiş Açıklamayı Pazartesi'ni bekliyoruz Ancak e, bütün bileşenler e, Vize dün net olarak e, Bu sorunun bittiğini e, Ve çözümün Her şekliyle Halledildiğini ifade ettiler Öyle ki hani, tapının iadesinden sonra önümüzdeki pazar hep birlikte olma konusunda sözleşerek ayrıldık toplantıdan. Hı hı. Öyle bir süreç değil. Ee, tabii ki çok zor oldu bu süreç. Ee, zaman zaman dalgalandı. Zaman zaman e, biz e, bazı konularda onları dinledik. Bazen onlar bizi dinledi. Sonuçta geldiğimiz yer e, olumlu e, ve midir diyorum. Hani mutlu son demeyeceğim buna. Çünkü mutlu bir başlangıç olacak bu. Hı hı. Ee, orasını Atlantis olarak adlandıran tüm yetimler için yeni bir başlangıç olacak. Oradan yeniden doğuşunu sağlayacağız. Bundan sonra daha zor bir süreç başlıyor. O kamp armenin e, bir şekilde onarılması, imar edilmesi ve gelecek kuşaklar için kullanılır hale getirilmesi sürecini planlıyoruz. Ee, bu konuda vakıfla görüşmelerimiz var. Hı -hı. Ümit ediyorum bunlara da başarılı bir şekilde devam edilir. Ee, çok teşekkür ederiz Harut Bey katıldığınız Rica için. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani bu süreçte öncelikle e, yani ben başından beri e, Norsalsong'u yaptım. E, katılımcılarına, yani Morzarton Kumbiyeti'ne yer alan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, gençlere ve çok teşekkür ediyorum. Gerabet Orunöz ilk günden beri son yedi yıldır oraya hepimizi taşıyarak oranın farkındalığına artırılmasını sağlayan Gerabet Orunöz'ü çok teşekkür ediyorum. Düşünce platformu yaptığımız tüm girişimlerde bir Ben de bir üyesiyim. Yanımızda olduğu için onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve oraya gelerek e, yalnız olmadık ve bize e, her zaman yanımızda olacaktan söyleyen bütün halklar, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelebildiysek bu güçle geldik. Ve belki de ben her yerde bunu ifade ediyorum. Ermeni toplumu da kadınmış için, için ediyorum ona ben. Belki bununla bir kucaklaşma sağlar ve meselelerine biraz daha sahip çıkar. Aynı sorumluluğun ümit ediyorum yöneticiler sorumluluğunda olan arkadaşlarımız da hisseder. Çünkü bunu çok büyük çapta eksikliğini hissettik. Hı hı. Ne bir geçmiş olsun ne bir ne oluyor orada ne bir ziyaretleri olmadı. Elbette toplum bunun farkında. Harut Bey burada şeyi de eklemek istiyorum. Patrikhaneden de herhangi bir açıklama, herhangi bir şey gelmedi. Hayır, hayır. Bütün taleplerimize rağmen yani bu konuda kendilerine defaten uyarmamıza rağmen kimse bu konuda sorumluluk almak istemedi. Yanımızda olduklarını beyan etmek istemediler. Hı hı. Tabii ki bunu bize ifade etmediler ama gelmeyerek söz, söz söylemeyerek zaten bunu açıklamış oldular. Oysa e, toplum bunun farkında. Yani kendisi ancak sorunlarının sahibi olursa, sorumluluk alırsa e, sorunlarımızın çözümünde en önemli güç olduğunu fark edecektir diye ömidiyorum. Zaten bir yerde de Kamp Armen böyle bir macera e, denendi ve başarılı oldu. Her e, katmanıyla hem hukuksal platformda çalışanlar hem uzlaşma platformunda çalışanlar Hem orada gece gündüz növret tutarak o dilenişi sağlayanlar, gücü oluşturanlar ve yanımızda olan diğer STK'lar açısından söylüyorum. Bu güzel bir deneyimdi. Ümit ediyorum son nokta dediğimiz yer bu hafta netleşir. Tapuyu vakıf eline alır ve biz de bu işi yeni bir evreye edirerek. çalışıyoruz. Umarım gelecek haftada Kamparmen'le ilgili bundan sonra ne yapılacak diye konuşuruz. Çok işte... Çünkü niyetimiz gelecek pazar orada bir düğün dernek düzenlemek yani Hı -hı. davulları çalabilmek zimidimiz var. Bunu zaten muhataplarımıza ilettik. Dedik ki biz gelecek pazar orada davulları çalacağız. Arzu ederseniz buyurun dedik. Bekliyoruz. Pazartesinden itibaren e, yapacakları açıklamaları bekleyeceğiz. Ve biz bu arada vakıf resmi belgeleri hazırlaması için, çünkü bu bir bağış süreci olduğu için bazı prosedürler var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün işin içine girmesi gerekiyor. Bununla ilgili hukukçular hafta sonu olmasına rağmen çalışıyorlar. İşlemleri toparlayacağız ve pazartesinden itibaren hem İstanbul'da hem Ankara'da bu girişimler tamamlanacak. Tapuyu bekleyeceğiz ondan sonra. Çok teşekkür ederiz Harut Bey katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ pa Pazar ol. günü her zaman destek oldunuz ve hem Agos gazetesinde bu konu her gün hem internet sitesinde hem de normal fiziki sayısında son derece detaylı verilerek kamuoyu oluşturulmasına büyük katkıda bulundu. Agos'un kurucularından biri olarak hep gurur duyduğum gazetemle ...daha nice böyle sorunlarda mücadele için varlığına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz Harut Bey. Pazar günü o zaman e, o düğünde, zaferde buluşmak üzere diyorum. Ümit ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler hep birlikte. Görüşmek Kolay üzere. Kolay gelsin Hoşçakalın. diliyorum. İyi programlar. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Radyo Agos.